Merhabalar. Bu dersimizde sosyolojinin Osmanlı e, coğrafyasına girişi üzerinde kısaca durmaya, başka bir deyişle Türkiye'de sosyolojinin tarihine tarihine ilişkin birkaç değerlendirmede bulunmaya çalışacağız. Ve bu tarihsel süreç içerisinde ilk dönem Türk sosyolojisinin kazandığı belli özelliklerden bahsetmeye çalışacağım. Osmanlı'da sosyoloji batıllaşma süreci içerisinde Avrupa'da ortaya çıkışını e, takip çok kısa zamanda ilgi duyulan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bunun anlaşılabilir sebepleri vardır. Bugün Zaten bu sebepler üzerine kısaca durmaya çalışacağım. Daha başlarken şunu söylemek mümkün. Osmanlı Devleti'nde sosyoloji batıllaşma sürecinin bir ürünü olarak e, gündeme gelmiştir. Ya da bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. Malum olduğu üzere Osmanlı Devleti daha, daha 17. yüzyıldan itibaren yenileşme çabalarına girmiş bir e, durumdaydı. Genel olarak e, batılaşma tarihini 17. yüzyıldan itibaren yekpare bir bütün olarak değerlendiren yaklaşımlar söz konusu. Fakat aslında bu meseleye biraz öneriyoruz yakından bakıldığında bu kadar düzenli ilerlemeci bir süreç olmadığı görülüyor. Görebildiğimiz kadarıyla Osmanlı'da modernleşme çabaları, batıllaşma çabaları iki farklı dönem halinde söz konusu olmuş. Birinci dönem belli bir Yenileşme çabaları olmakla birlikte bu yenileşmenin e, modernleşmeye ya da batılaşmaya evrilmediği bir dönem. Başka bir deyişle 17. yüzyıldan yani ilk yenilik hareketlerinden, e, Topçular Ocağının kurulması, e, ihya edilmesi, bir hendesahnenin kurulması zaman içerisinde bu hendisi biraz daha geliştirilmesi, hatta matbaanın kurulması gibi hareketler yaklaşık 1815'lere, 20'lere kadar süren zaman dilimi içerisindeki bu türden hareketler daha ziyade geleneksel yapının yeniden kurumsallaşmasına, muhkem edilmesine, tahkim edilmesine dönük bir e, yamalama çabası. Bir e, tahkimat çabası olarak değerlendirilebilir. Tekrarlayayım. Özetle geleneksel kimliğin yeniden ihyası olarak adlandırmak mümkün. Bu dönem içerisinde bütünlüklü sistemin tamamını dikkate alan, gözeten bir reform çabası bir değişme çabası hele hele modern değerleri dikkate alarak batılı değerleri dikkate alarak kendi yapısını değiştirmeye dönük bir çaba kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Yapılan reformlar her şeyden önce devletle başlayan bir yenileşme süreci ve yapılan yenilikçi hareketler belli alanlarda sınırlı belli sınırlı alanlarla alanlarda yapılmış çalışmalar çalışmalardır fakat 1800 özellikle 1826 sonrasında yani yeni çeri lağvedilmesinden sonra ikinci Mahmut döneminde girişilen hareketler ki en temelinde ikinci Mahmutun meşhur cümlesini koymak mümkündür bütün değişmeler bu cümlenin gereğini yapmaktan, yapmakla e, başlamıştır desek abartmış olmayız zannediyorum. O da nedir? İkinci Mahmud'da atfedilen meşhur bir söz var. İkinci Mahmud şöyle demiş. E, benim nezdimde bütün tebaam eşittir. Devamında başka şeyler de aktarmış. Bunun anlamı şu. O güne kadar yönetilenler arasında eşitler arasında bir adım önde olarak görülen Müslüman milletinin belli bir etkinliği söz konusu Dolayısıyla İslam şeriatının yönetimde belirleyiciliği söz konusu idi. Tüm toplumu, tüm tebaayı eşit olarak gördüğünüzde artık millet sistemi olarak adlandırılan bu yönetim tarzının ve yapının Hayatını devam ettirebilme şansı kalmamış demektir. Yani artık Hristiyan'a da Hristiyanlığın alt mezheplerine de Katoliklik gibi Ortodoksluk gibi Protestanlık gibi sınırı da olsa Yahudiler ve Müslümanlara eşit mesafede olan yeni bir anlayışa ihtiyacınız var. Yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Bu çerçevede de bakıldığında 1826 sonrasındaki reformların bütün sistemi hedeflediğini, dönüştürdüğünü ve birbirini tamamlayan reformları, reformların peş peşe geldiğini yani belli bir uyum esasına göre yapıldığını görüyoruz. Eğitim sistemi 1600'lerdeki, 1700'lerdeki gibi ilk orta mektep dururken en tepede belli bir yüksek okul kurmak şeklinde devam etmez. Eğitim sistemi ilk mektepten yüksek okul düzeyine kadar uyumlu bir şekilde yeniden düzenlenir. Temel esaslar hazırlanır. Hatta yurt dışından uzmanlar getirilerek bu sistem kurulmaya çalışılır. Çünkü bu yeni anlayışı yani seküler bir yönetim tarzını seküler bir kamu hukukunu e, üretmeyi ve onu uygulamayı sağlayabilecek yeni bir bürokratik elitlere ihtiyaç duyulmaktadır ve bu da ancak duyulmaktadır ve bu da ancak eğitimdeki atılacak adımlarla mümkün olabilir. Onun için eğitim en alt seviyeden en üst seviyeye kadar yeniden düzenlenir. Uygulayacak, toplumda uygulanacak Yeni hukuk sistemini tesis etmek için meclisler kurulur. Bu meclislerden çıkarılacak kanunlar bu günümüzdeki meclislerden farklı da olsa bu meclislerden çıkarılacak kanunlar nihai noktada bir anayasaya dönüştürülecektir. Bir anayasa tesisi amaçlanmaktadır. Bu okullardan çıkar modern anlayışlara Anlayışlar doğrultusunda eğitim görerek mezun olan isimler e, idari ve mülki yapılarda, kurumlarda, teşkilatta görevlendirilecektir. Dolayısıyla e, bakıldığında yeni bir ideoloji, yeni bir anlayış, yeni kurumlar, yeni düzenlemeler söz konusu olunca yeni araçlar da araçlara da ihtiyaç söz konusu olacaktır. Gazetecilikte 1800 30'lardan itibaren bu anlamda kurumlaşmaya başlar. 1727'de kurulan matbaa 10 yıllık bir faaliyet sonrasında çok sınırlı sayıda eser basmış olarak bir tür ölüme terk edilir. Ama 1830'dan sonraki süreçte baktığımızda gazetecilik de gelişir. Basım teknolojileri de gelişir. Dolayısıyla 1800 26 sonrasındaki reformları artık bütünüyle yeni bir kimlik inşasına dönük reform hareketleri olarak modernleşme hareketleri olarak batıllaşma hareketi olarak değerlendirmek mümkün. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan bürokratik elitleri yetiştirmek üzere kurulan okullardan mezun olan gençler zaman içerisinde devletin belli kurumlarında görev yapmaya Başlarlar. Dış işlerinden, ekonomik e, teşkilatlara varıncaya kadar. Bu e, devletin, e, hani bu anlamda batıllaşmanın şöyle bir özelliğinden söz etmek mümkün. Batıllaşmak, devleti kurtarmak kaygısıyla girişilen bir çözüm çabası, bir kurtuluş çabası. Dolayısıyla bu anlayışa, anlayış doğrultusunda yetiştirilen gençler sorumluluk alma ihtiyacı içerisine girerler ve zaman içerisinde e, kendilerini yetiştiren, kendilerine e, alan açan e, devletin ileri gelenlerinden farklılaşmaya başlarlar. Daha fazla söz hakkı talep ederler ve bu çerçevede de ilk aydın hareketleri Osmanlı Devleti'nde görülmeye başlanır. Yeni Osmanlı Hareketi bunun ilklerinden bir tanesi. Bu süreç e, devam eder, kimi baskılarla e, devam eder ve en nihayetinde 2. Abdülhamit döneminde Jöntürkler olarak adlandırılan daha radikal yeni Osmanlılara göre daha radikal bir e, muhalefetin oluştuğunu görürüz. Sosyolojiye dönük ilk ilgilerde bu muhalefet çevresi içerisinde karşımıza çıkar Osmanlı Devleti'nde sosyolojiden ilk bahsedenler bu bu akım içerisinde karşımıza çıkar Böyleyle baktığımızda Türkiye'de sosyoloji resmi olarak akademik anlamda 1914 tarihini kendisine bir milat bir başlangıç noktası olarak almıştır ama akademi öncesinde sosyolojinin onlarca yıla, yıla yayılan daha eski bir tarihi söz konusudur. Sözünü ettiğim gibi bu tarih 1880'lere kadar geriye götürülebilir. Jöntürkler arasındaki tartışmalar çerçevesinde. Hatta çok cılız da olsa yeni Osmanlılar hareketi içerisinde Ali Suaviye kadar belli İngiliz düşünürlerin etkilerini görebilmek mümkündür ama çok belirgin bir etkiden söz etmek de mümkün değil. Bu anlamda Türkiye'de sosyolojiden ilk bahseden isimler arasında Ahmet Şuayb'i Şuayb'ten bahsetmek gerekir. Ahmet Şuayb ve arkadaşları ulumu iktisadiye ve içtimaiye mecmuasında konuşmak sosyolojiden söz etmeye başlarlar. Ve bu çerçevede de şu ay e, Herbert Spencer'ın organikcı sosyolojisini Türkiye'de tanıtmaya çalışır. Ömrü vefatını çok genç yaşta vefa e, vefat eder. Dolayısıyla çalışmalarının nereye evrileceği konusunda bir şeyler söylemek pek mümkün gözükmüyor. Spekülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Yine bu dönemde Sosyolojiye duyulan ilgi gittikçe e, Durkaymcı çizgiye kayacak şekilde devam eder. Birçok e, metin Türkçe'ye tercüme edilir. Ya da o doğrultuda tehlif Osmanlıca e, sosyoloji kitapları kaleme alınmaya çalışılır. Türkiye'de sosyolojinin kurucusu olarak e, iki isimden bahsetmek gerekir. Bunlardan bir tanesi e, elbette ki 1914'te Darülfünun'da sosyoloji derslerini üniversitenin müfredatına dahil ettiği e, eden Ziya Gökalp'tır. Fakat ondan daha önce sosyoloji toplumsal Osmanlı toplumsal hayatının analizinde ve e, çözüm yollarının önerilmesinde kullanan, etkin bir şekilde kullanan Sebahattin Bey'den söz etmek gerekir. Prens Sebahattin namı diğer. Gerek Ziya Gökalp'ten gerekse de Sebahattin Bey'den bir sonraki dersimizde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Ahmet Şuayb'le e, bu düşünürler arasında bir önemli isim daha var. O da e, Türk siyasi hayatında da aynı zamanda etkin bir yere sahip olmuş e, bir isim. Türkiye'de Merkeziyetçi siyasetin önemli savuncularından birisi, sosyolojik anlamda da Auguste Comte'un pozitivist düşüncesine bağlılığını ifade eden Ahmet Rıza'dır. Ahmet Rıza'nın sosyolojilerine çok zengin katkıları olduğunu söyleyemiyoruz, çünkü bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalar yok. Ama kendisinin pozitivist düşünceye bağlı olduğunu sıklıkla tekrarlar. Ve yurt dışında Fransa'dayken de Auguste Compton, takipçilerini takipçilerinin kurmuş olduğu cemiyete üye olur. Onlarla birlikte çalışır. Auguste Compton, takipçisi olan Pierre Lafitte gibi isimlerle teşkil mesaisi yoğundur. Bu çerçeve içerisinde akademideki kuruluşu sonrasındaki gelişmelere değinmeden önce Osmanlı'da, Osmanlı'daki e, sosyolojiyle ilk temasın yarattığı ve sosyolojiden neler yapması beklendiğine ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak uygun olacaktır. Bu dönemi itibariyle sosyoloji, Osmanlı'da sosyoloji, sözünü ettiğimiz tarihsel koşullar içerisinde ortaya çıkmış bir disiplin olarak görülüyor. Tekrarlayayım. Bu koşullar nelerdi? Bu koşullar devletin beka problemini çözmeye dönük acil bir çaba devlet adamlarının ve aydınlarının yürütmüş oldukları acil aciliyetçi acilci bir çabanın ürünü olarak sosyolojiye duyulan ilgi. Bunun doğal sonucu olarak sosyoloji ve batıllaşmamızın bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Batı'da sosyolojinin modernleşme sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmasına benzer şekilde. Ve yine oradaki üstlendiği role benzer şekilde Türkiye'de de batıllaşmış bir toplumun, modernleşmiş bir toplumun inşasında pay sahibi olmak kaygısı ön planlıdır sosyolojide. İkinci olarak bu Batıllaşma siyasetine e, karar verme gerekçelerine bağlı olarak yani devleti kurtarma çabasının bir ürünü olarak batılaşma çabalarına girişilmişse sosyoloji de bu sürecin bir parçası olarak e, ülkenin makro siyasi tartışmalarıyla doğrudan ilişkili bir karaktere sahiptir. Doğrudan ilişkilidir. Siyasi tartışmaları bir kenara bıraktığınızda Sebahattin Bey'in bize söyleyeceği herhangi bir şey yoktur. Siyasi boyutlar bir kenara bırakıldığında Ziya kalbi kavramakta zorlanırız. Siyasi tartışmaları bir kenara bıraktığımızda Ahmet Şuayb'in organizmacı, sosyoloji anlayışının Osmanlı'da neden ilgi görmediğini kavramakta zorlanırız. Bu yönüyle sosyoloji Osmanlı aydınlarının e, aydınlarına sahip oldukları Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu için e, geliştirmiş oldukları siyasi reçeteleri bilimsel bir temelde savunu yapma imkanı sunmuştur sosyoloji. Bir tür meşrulaştırıcı bir temel sağlamıştır. Üçüncü olarak da bu iki özelliğiyle de bağlantılı olarak sosyoloji çeviri ağırlıklı, aktarmacılık yanı ağır basan bir alan olarak, bir disiplin olarak Türkiye'de gelişmiştir. Eğer toplum olarak, devlet olarak, öncelikle devlet olarak kurtuluşunuzu farklı bir yapıyı kendinize örnek almak şeklinde formüle etmişseniz doğal olarak o yapıyı kendi koşullarınıza uyarlaya, uyarlamak zorundasınız. Bu da ister istemez bir çeviri bir aktarmacılığa sebebiyet vermiştir. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Bu aktarma işi körü körüne yapılan bir işte değildir. O anlamda da Osmanlı aydınlarını haksızlık etmemek gerekiyor belki de. Başka türlü ve zaten Sebahattin Bey, Ziya Gökal, Ahmet Rıza, Ahmet Şuayb gibi farklı batılı düşünürleri bize öneren, farklı toplum anlayışlarını bize öneren düşünürleri açıklama şansımız da yok. Her bir düşünür Osmanlı'ya ilişkin, Osmanlı'nın mevcut durumlarına ilişkin kendi okumalarını, kendi değerlendirmelerine kendi analizlerine ve dolayısıyla da aslında çözüm yollarına uygun düşen batılı düşünüre yaklaşmıştır. Bilinçli bir tercihte bulunmuştur dolayısıyla. Sebahattin Bey İngiliz yanlısı bir modernleşme Osmanlı'ya önermiştir, önermektedir gerçekte. Ve o nedenle de Fransa'ya İngiliz ...tarzı modernleşme öneren... ...Fredrik Löpley ve takipçilerinin... ...kuramlarını... ...kendisine örnek almıştır. Ziya Gökalp... ...Osmanlı Devleti'nin... ...geçmiş kimlikleriyle... ...devam edemeyeceğine ve gelecekte... ...yeni bir kimlikle... ...ulusal temelli, ulus temelli yeni bir kimlikle... ...varlığını devam ettirebileceğine... ...inandığı için... ...Fransa için benzer... ...düşünceler geliştiren Durkayman takipçi olmayı tercih etmiştir. Bu üç temel özellik o dönem itibariyle Türkiye'de sosyolojinin kazandığı temel özellikler olarak karşımıza çıkar ve bütün sosyoloji tartışmalarında da sosyoloji çalışmalarında da bu özellikleri görmek mümkündür. Günümüze kadar süren e, zaman dilimi içerisinde de gerçekleştirilen sosyoloji çalışmalarında bu özellikleri az ya da çok görmek mümkündür. Türkiye'de e, akademik anlamda sosyolojinin kuruluşu daha önce ifade ettiğim üzere Ziya Gökalp ile başlar. Ziya Gökalp 1914'te çok hızlı bir e, ve yoğun bir çaba içerisine girer. Sosyolojiyi üniversite müfredatına dahil eder. Sosyoloji araştırma merkezini kurar o zamanki ismiyle Darül içtimaiyat mesaisi ilk sosyoloji dergisini çıkarır ve e, görülebildiği kadarıyla Durkheim'in yaptığı çalışmanın bir benzerini o da Türkiye koşullarında yapmaya çalışır bütün bir toplumu e, kendisine ya da yeni bir toplum kurmayı kendisine e, şiar biçtiği için interdisipliner bir çalışmaya yönelir Edebiyat tarihinden ilahiyat çalışmalarına varıncaya kadar psikoloji, eğitim, iktisat gibi birçok farklı alanda çalışmaları destekler, o alanda çalışan insanları bir araya getirme, getirmeye çalışır, interdisipliner bir çerçeveyi Osmanlı, Osmanlıda, Osmanlıda, tarih da tarih sağlamaya çalışır. Fakat Gökalp'in 1919'da Malta'ya sürgün edilmesi nedeniyle İstanbul Üniversitesi'ndeki bu çalışmalar kesintiye uğrar. Ondan sonra da 1940'lara kadar İstanbul Üniversitesi'ndeki sosyoloji çalışmaları çok kısır bir seviyede, belli sosyoloji alanında belli derslerin verilmesiyle, yetinmek suretiyle devam eder. Gökalp ya da Sebahattin Bey ile gördüğümüz canlı tartışma ortamı 1920'ler itibariyle karşımıza çıkmaz. Bunda birazcık Cumhuriyet'in kurulmuş olmasının da yani siyaseten çözümün bulunmuş olmasının da e, ciddi etkisi olduğu düşünülebilir. 1933 Üniversite Reformu e, Türkiye'de sosyoloji çalışmalarının e, gelişiminde belli etkilerde bulunacaktır. Üniversite yeniden kurulur. Bu çerçevede e, Üniversitelere yeni kimliği seküler karakterli yeni bir milli kimlik üretilme çabası noktasında belli görevler verilir. Fakat bu görevler sadece İstanbul Üniversitesi ile sınırlı kalmaz. Bu görevlere dönük çalışmalar yapmak üzere Ankara'da yeni alanlar açılmaya başlıyor. İlk Tarih Coğrafya Fakültesi bu tür bir arayışın ürünü olarak ortaya çıkar. Bu fakülte içerisinde Başkanlığını Beyice Bora'nın yapacağı, yardımcılığını Niyazi Berkes'in yapacağı, Pertem Naili gibi folklor, halk bilim alanında çalışan bir uzman, Muzaffer Şerif gibi sosyal psikoloji alanında çalışan bir başka uzman, Medya Berkes gibi antropoloji alanında çalışan bir başka uzmanın görev yaptığı yeni bir sosyoloji kürsüsü tesis edilir. E, bu dönemdeki diğer kültürel faaliyetlere bakarsak aslında yine sosyolojinin alanına giren çalışmalardır. 1930'ların başında Dil Tarihi Tetkik Cemiyeti Türk Dili Tetkik Cemiyeti Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi cemiyetlerin kurulması Kadro Dergisi'nin hatta çıkarılması 1930'ların sonunda klasik eserlerin tercüme edilmeye başlanması yine aynı dönemde köy eserlerin kurulmaya çalışılması Türkiye'nin 1930'lu yıllar itibariyle yeni bir kimlik üretme çabasını bize gösterir. Sosyoloji de bu anlamda görev üstlenecektir. Bu doğrultuda çalışmalar yapmaya başlayacaktır. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde daha sahaya dönük bir ilginin ağrı bastığı söylenmekle birlikte İstanbul Üniversitesi'nde de bu yönde çalışmaların aynı dönemde Hilmi Ziya ülken öncülüğünde var olduğunu söylemek gerekiyor. Fakat 1. 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, arkasından savaşın bitiminde Türkiye'nin kapitalist dünya içerisinde yer aldığını ilan etmesi ve çok partili hayata geçişin ilanı ile birlikte 1930'larda başlatılan CHP ile başlatılan bu girişimler yine CHP ile Ölüme terk edilecektir. Yaklaşık olarak 1960'a kadar da yine Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümü tek olarak kalacaktır. Diğer yerlerde teknik sosyoloji dersleri, farklı kurulan fakültelerde teknik sosyoloji dersleri verilmeye devam edecektir. Bir bölüm olarak, kürsü olarak sadece İstanbul Üniversitesi varlığını devam ettirmiştir. Türkiye'deki sosyal bilimlerdeki asıl değişme 1960 itilali sonrasında karşımıza çıkar. Bu süreçte 50'lerin sonu 60'ların başı itibariyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi kurulur ve burada da sosyal bilimler fakültesi, sosyal ilimler fakültesi bünyesinde sosyoloji çalışmaları Mübercer Belik Kray öncülüğünde sürdürülmeye çalışılır. Bundan sonraki süreçte yavaş yavaş sosyolojinin çeşitlenmeye başladığını, 1980 sonrasında YÖK'le birlikte sayısının da artmaya başladığını görürüz. Günümüzde 60 civarında sosyoloji bölümü eğitim faaliyetini, öğretim faaliyetini devam ettirmekte. Bu kadar çok sayıda sosyoloji bölümü olunca elbette ki sosyal, sosyoloji alanında çalışan öğretim üyeleri sayısı da hayli fazlalaşıyor. Bunların pek çoğu da yurt dışında doktoralarını, eğitimlerini tamamlamış isimler. Dolayısıyla e, farklı sosyoloji gelenekleri günümüzde geçmişten çok daha zengin bir biçimde Türk sosyal bilimler alanına girmiş durumda. Tabi bu sürecin özümsenmesi kurumsallaşması henüz sona ermiş değil. Bu anlamıyla bu kadar zenginliğin olumlu ya da olumsuz boyutlarının bir değerlendirmesini yapmaya ihtiyaç söz konusu. Umut vaat gelişmeler söz konusu. Bir yönüyle de bu başlangıçtaki özelliklerinin hala devam ediyor olduğunu, çeşitlenerek zenginleşerek, çoğalarak devam ediyor oluşunu görmek ve aynı zamanda üzüntü verici. Ama e, Dediğim gibi umut vadeden çalışmalarda her geçen gün artmakta. Bu dersimizde çok kısa olarak Türkiye'de sosyoloji sosyologun Türkiye'ye girişi ve ilk dönem itibariyle kazandığı genel özelliklerden bahsettik ve zaman içerisindeki sosyoloji çalışmalarına ilişkin sadece kurumlar düzeyinde ve isimler düzeyinde değinmeye çalıştık. Bir sonraki Hafta Türkiye'de sosyolojinin kuruluşunda önemli rol oynamış iki isim üzerinde Sebahattin Bey ve Ziya kalp üzerinde biraz daha ayrıntılı durmaya çalışacağız.